Evet arkadaşlar. Kısa söyle bir kesinti oldu. Şimdi tam konun ortasındayım. Bu arada yazdıklarınızı da bir kontrol edeyim. Evet. Şimdi e, dolayısıyla bu tasavvuf yolunda olanlar için ee, söylenmiş bir söz. Ee, çünkü başlığı öyle koyuyorlar. Yani müride nasihat diyor. Müslümana nasihat değil. Ee, peki müride niye işte şeytan e, tasav, musallat oluyor? Çünkü mürid durumunda olan kişi e, bir takım manevi haller yaşaya, yaşama durumunda olan kişi olduğu için o dinde kemal derecesine ulaşmak için o halleri yaşadığından dolayı o halleri yaşarken Normal Müslümanın yaşamadığı haller onlar. Yani Müslüman normal Müslüman hayatından daha ileri bir aşamadan bahsediyoruz. İşte orada kalp e, hassaslaşıyor, bir ayna haline geliyor. O kalbin doğru bir şekilde e, istikamet üzere devam etmesi için şeytanın tasallutundan korunmasına ihtiyaç oluyor. Yoksa şeytan e, Müslümanı da aldatır. Yani Müslüman, Müslümanlara işte günah yaptırır, dinden çıkartmaya çalışır. O ayrı bir şey, ondan bahsetmiyoruz. O herkes için geçerli olan bir şeydir, şeytanın aldatma gücü, aldatabilme ihtimali. Tasavvuf yolunda şeytanın aldatması ise tasavvufi konularla ilgilidir. Yani tasavvufta bir takım manevi halleri yaşarken gördü ruhanilerin, işte şeytan mı e, yoksa melek miydi görünen peygamber ruhu muydu yoksa yani Hızrı Aleyhisselam mıydı şeytan mıydı gibi bu karıştırmaları önlemek adına e, bu e, ifade kullanılıyor. E, mürşitle alakalı sorular geliyor. Bunları aslında anlatacağım. Yani e, ilerleyen sayfalarda bunlar var ama kısaca yarım kalmasın diye söyleyeyim. Ama ondan önce bir soru var. Mürit için zaten şeyhi vardır deniliyor. Doğru. Yani bu, bunu iki türlü anlayacağız arkadaşlar. Bir, şeyh olmadan, şey olmadan tasavvuf eğitimini tek başına almaya kalkamaz. Şeytan onu aldatır dedik. İki, şeyhi varken belli bir aşamada şeyhin kontrolünden çıkmak söz konusu olduğunda da aynı tehlike var demektir. Yani bir, bir noktaya geliyor. Bir aşama, iki aşama, üç aşamaya geçiyor diyelim. O arada Şeyh'in sözünü dinlemiyor veya tam e, onun sözlerine riayet etmiyorsa orada da aldanma söz konusudur. Böyle anlayacağız. Yaşayan mürşit olması şart mı? E, ölen mürşitler de devam edilebilir mi? Tasavvuf yolunda e, yok mu sayılır yoksa ölmüşse? Evet mürşitle alakalı bir soru. Bunu kısaca söyleyeyim. Yani mürşiti seri niyet edip gereklerin tek başına yapmaya çalışan için mi? Ha şimdi bu ikinci okuduğum demin ki konuyla alakalı olduğu için söyleyeyim. Evet yani mürşitsiz serisülüke niyet edip gerekeni tek başına yapmaya çalışanlar için böyle bir tehlike var. Ee, Şeyhe kayıtsız şartsız itaat mi gerekir hemen onu anlatacağım. O yüzden onu geçiyorum. Ee, şu ölen kişiden mürşit olur mu? Ee, evet arkadaşlar olur. Tasavvufta yani şöyle bir şey var. Zaten tasavvuf eğitimi belli bir aşamaya gelince daha önceden vefat etmiş olan velilerin ve peygamberlerin ruhlarıyla, ruhaniyetleriyle karşılaşmanın söz konusu olduğundan bahsederler. Ayrıca bir mürşit e, hayattayken <gülüyor> dervişleri eğittiği gibi e, eğer salahiyeti devam ediyorsa ki ona bildirilir e, manevi olarak, vefatından sonra da tasarrufu devam edebilir. Ve Vefat ettiği halde o mürşidin e, müritleri ona ile yine tasavvuf, e, tabi hayatta vekilleri vardır. O vekillerin tarifleri, bilgi olarak tarifleri ama manevi olarak doğrudan vefat etmiş olan kişiyle irtibat devam ettirmek suretiyle eğitim devam eder. Bunun birçok örneği vardı geçmişten de, günümüzde de e, var. E, dolayısıyla hatta e, bazen vefat etmiş e, mürşidin tasarrufunun e, hayatta olduğu zamankinden daha güçlü olacağından e, söz edilir. E, bunu ifade için mesela Akşemseddin Hazretlerinin türbesinde yazılı ama e, kabrinde yazılı ama daha genel manada bütün <gülüyor> tasavvuf bir anlayış olarak karşımıza çıkan bir husus vardır. Bir e, şeyhin e, ruhu Eğer e, yani vefat ederse vefat ettikten sonra e, kından sıyrılmış kılıç gibi olur e, kınından sıyrılmış kılıç gibi olur Dolayısıyla e, vefatından sonra daha etkili olur manasında e, ifadeler tasavvufta kullanılır Evet şimdi e, tabi konuyu dağıtmayalım Çünkü bu mürşit üzerinde duracağım bu e, Evet şimdi bir de kayıtsız şartsız itaat meselesi var. Onu, onu şimdi az sonra söyleyeceğim o yüzden onun üzerinde durmayalım. Şimdi e, Salik e, rehber eşliğinde manevi makamlara geçip hakka ulaştığında eğitim sürecini <gülüyor> tamamlamış olur. Yani yolun sonuna vardığında artık o zaman mürşide ihtiyaç kalmaz. Çünkü e, serüsülük ikmal edilmiştir. bu bir arkadaşımız ayet ve hadis var mı diyor. Ne hususlu ayet hadis? onu biraz daha açık yazarsa konuşuruz. Şimdi esasen tasavvuf eğitimi çirkin huylardan güzel ahlaka doğru bir yolculuktur aynı zamanda. Yani kişi kişi bunu güzel nefsin çirkin arzularını törpüleyerek güzel nitelikler kazanarak işte eğitimini devam ettiriyor. Bu manada bir ahlak eğitimi manasına geliyor. Yine aslında tasavvuf eğitimi bir iç, içte, içe doğru bir seferdir. Yani iç dünyada yaşanan bir hakka doğru bir seferdir. E, ve bu manada işte ruhun miracı ifadesi de kullanılıyor. Şimdi <gülüyor> ayet, hadis öldükten sonra eğittikleriyle ilgili yoksa kerametini biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu e, tasavvufla alakalı bilgilerimizin kaynağı tasavvuf kaynakları. Yani tasavvuf eğitimcilerin yazdığı kitaplardır. Dolayısıyla e, bu tasavvuf kaynaklarına dayanarak bunu söylüyoruz. E, yani bu hususta ayet ve hadis aranmaz. Yani ne manada? Şöyle, işte bu, bu kişi eğitimci midir, değil midir? Bundan şeyh olur mu, değil mi? E, böyle bir e, şey yok. Ne var peki? Bizzat eğitim içerisinde olan, o süreci yaşamış olan kişilerin manevi tecrübeleriyle elde ettikleri bir takım sonuçlar var. Bu işte buradan tasavruf kaynakları yazılmış. Onların ifadesinden yola çıkarak bunları söylüyoruz. Yani burada ayet-hadis sorulmaz. Diyelim ki ya işte falanca kişi iyi bir ilahiyat hocası mıdır? İyi bir hadisçi midir? Bu usta bir ayet var mı? diye sorulmadığı gibi, sorulmayacağı gibi bu tasavvuk eğitim veren kişiler içinde böyle bir delil aranmaz. Ha, ama onların iç şartları var. Yani nasıl şeyh olunur onlar üzerinden <gülüyor> duracağım. Evet. Şimdi şimdi Demek ki böyle bir manevi eğitim olarak anlaşılması gerekiyor tasavvuf eğitimi. Şimdi bazı kavramlar var arkadaşlar. Bu kavramları da konuşup devam edelim. Şeyh ve mürşit deminden beri işte rehberden bahsediyoruz. Şeyh ve mürşit tabiri tasavvuf eğitimi veren rehbere, rehber için kullanılıyor. İrşad eden demek. Şeyh de aslında Arapçada farklı anlamları olan, bir kelime ama tasavvuf eğitimcisi olarak kullanılmaya başlanması Hicri 4. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanıyor. Yoksa normal şey bir önder, bir lider, herhangi bir işte mahareti olan kişi anlamına geliyor. Hatta diyelim ki ilimde çok yüksek zirveye çıkan kişilere şeyhül İslam denir biliyorsunuz. bir sanatta, bir meslekte e, ileri derecede uzman olan kişiye de şeyh denir. Mesela Şeyhül Muharririn, efendim yazarların üstadı, şeyhi gibi böyle tabirler kullanılıyor. Tasavvufta bir eğitimci manasında kullanılması 4. yüzyıldan itibaren bulmuş. Türkçe'de arkadaşlar şeyi karşılığı olarak er, eren ve ermiş kelimelerini kullanıyoruz. Bunu biliyorsunuz. E, ayrıca Orta Asya'da ata kelimesi, e, Türkistan'da işan kelimesi e, kullanılıyor. İşte mazhar, işan, canı, canan. Şeyh, mazhar, şey, mazhar e, manasında işan. E, Yeseviye tarikatında ata kelimesi e, kullanılıyor. E, Nakşibendiye tarikatında mesela hace kelimesi kullanılıyor. Hace <gülüyor> Aslında hoca demek, çoğulu hacegan. Ama burada pir, şeyh manasında e, kullanılmış bu. E, böyle farklı kullanımlar olsa da bilelim ki bunlar e, tasavvuf eğitimcisi anlamına geliyor. Yine e, tamamlayıcı bilgi olarak şunu söyleyelim. Bazı tarikat mensupları Anadolu'da şeyh yerine baba tabirini kullanırlar. Bektaşilerde. Dede baba bir dönemden sonra özellikle 16. yüzyıldan sonra ki bu Bektatçilik sapmanın olduğu bir dönemdir. Bunu da ileride üzerine duracağım. Dede baba şeklinde kullanım devreye girmiştir. Şimdi tasavvufta arkadaşlar şeyhlik makamı en yüce mertebe olarak kabul edilir. Çünkü şeyhler peygamberin yaşayan örnekleri durumundadırlar. Yani bizzat peygamberin hayatını edebiyle birlikte yaşayan kişi ise zaten ondan şey olur. O haliyle müritlerini de aynen o şekilde yaşar duruma getirmek için çabalar. Dolayısıyla tasavvufta şeylik makamı bunun için çok önemli bir makam olarak kabul ediliyor. Ee, zaten e, şeriat noktasında e, peygamberin Bırakın şeriatın temel kurallarını. Peygamber efendimizin edepleri noktasında bile bir takım noksanları, kusurları olan kişiler kamil şeyh olarak kabul edilmezler. Bunu da bilelim. Bir kimsenin şeyhliğine kim karar verir? Bir defa şeyh olmak için, tabi biraz sorularda acele ediyorsunuz arkadaşlar. Bu şeyhin nasıl olduğuyla alakalı açıklama yapacağım ama madem söyleyeyim. Bir defa bir mürit şehin yanında eğitim görüyor. Şeyh de mutlaka mürit olarak bir başka şeyhin yanında eğitim görmüştür. Dolayısıyla onun şeyh olan kişi mutlaka tasavvuf eğitimini bir şeyhin yanında tamamlamıştır. Tamamladıktan sonra da sen şeylik yapabilirsin diye icazet verilmiştir. Bu ta Peygamber Efendimize kadar çıkar. Dolayısıyla ona kararı şey olmaz kararını kendi şeyhi vermiş olur icazet olmayan kişi şeyilik yapamaz. Tabi icazetin yazılı olma şartı yok. Sözlü olarak olabilir. E, rüya yoluyla icazet verilebilir. Yazılı ve sözlü olarak da olmadan bu şekilde de olabilir. Dolayısıyla manevi e, bir sistem içerisinde işler. Zaten şeyh kamil değilse müritleri tam eğitemez. Bir takım problemler çıkar. Şeriatın yaşanması noktasında arızalar yaşanır. E, kişilerin edeplendirilmesi açısında etkisi, nüfuzu Olmaz. E, zaten oradan da fark edilir e, bunun şeyliye ilgili olmadığı şeklinde. Ama tabi istismarcılar var. Bunu, bunu kötüye kullananlar olabilir. E, buna da dikkat etmek lazım. Neye dikkat edilebilir? İstismarın önüne geçebilmek için şeyhim diyen kişinin dini kamil manada yaşayıp yaşamadığına bakılması lazım. Eğer o gözlemlenemiyorsa etrafındaki insanların e, dini nasıl yaşadığını kontrol etmek ve ona göre en azından zahir yönüyle karar vermek gerekir. Şimdi mürşitliğin temel özellikleri nedir? Bu tasavvuf kitaplarında kaynaklarına bunlar yazılıyor. Şöyle maddeler halinde söyleyecek olursak bir defa e, Allah'a kulluk. Yani ben mürşit oldum, e, yüksek makamlara çıktım artık benden ibadet düşlü gibi bir anlayış olamaz. Değil mi ki Peygamber Efendimiz vefatına kadar ibadet, nafilelerle birlikte yoğun bir şekilde ibadet hayatını yaşadı. Sahabe efendilerimiz onu, ona uyarak aynı hayatı yaşadı. O zaman ümmetinden hiçbir kimseden de ibadet düşmeyecek ölünceye kadar. Sonra haktan gelen hakikatleri doğrudan almaya ehil konumda olacak. Efendim özel bir rahmete mazhar olacak. Allah'tan vasıtasız bilgi alabilmek kıvamında olacak. Yani ilmi ledün denir buna. Bunun üzerinde en az bir hafta duracağım. yani ilerleyen haftalarda e, yani ilmlezin sahibi olmak ne demek kalbe manevi bilginin gelmesine demek böyle bir aşama e, da olduğunda efendim e, o şeylik e, kıvamına gelmiş oluyor demektir evet. Şimdi müridin eğitimi açısından şehitli olması gereken özelliklerden de bahseder kaynaklar. Bunlar arkadaşlar bir defa şeriatın temel bilgilerini bilecek. Yani temel bilgiler işte ibadetlerin nasıl yapıldığı. Başka ehl sünnet inancı üzerine olacak. Olacak ki müridleri de bu şekilde eğitsin. Müridin örnek alabilmesi için bir defa örneklik vasfı bulunacak. Yani temsil ediyor peygamberin yaşayan bir örneğidir demiştik. Dolayısıyla onu örnek alacaklar. Ee, sonra yol tecrübesi olacak, yol gösterebilsin. Bunu az önce söylediğim bir soru çerçevesinde. Yani mutlaka kendisi de serisülük eğitimini tamamlamış olacak. Ve bir de her tamamlayandan da şey olmaz, onu da söyleyeyim. Tamamladıktan sonra bir bazı kimseler e, tamamlar ve şehsiz yoluna devam eder. Yani hayatını yaşar. Diye bazı kimselere de sen artık sen de şeyhlik yapabilirsin diye icazet verilir. Dolayısıyla tamamlayanlar içerisinden bu icazeti alanlar şeyhlik yaparlar. <gülüyor> Efendim edeb bilmesi için edepli olmalı. Kendisi bir edep tarif ediyorsa kendisi de bizzat o edebi yaşamalı ki örnek alınsın dedi. Müritlerin ihtiyacını karşılayabilmesi için cömert olmalı. Tok gözlü o ki müritlerin mallarına göz dikmesin. Ha demek ki şeyhlik müritlerinin sırtından geçinmek değil, müritleri geçindirmektir. Onların balına göz dikmek değil, kendi malını onlar için harcamak, sarf etmektir. Şeyh dediğiniz evet böyle olur. Hep Rabbena hep bana demez. Böyle bir tavır içerisine girmez çünkü... Peygamberin yaşayan örneği ise evet böyle böyledir Peygamber. Peygamber Efendimiz sahip olduğu her şeyi ümmetine ümmeti için e, dağıtmış ihtiyaç sahiplerini ve kendisi e, farklı zavveli içerisinde e, hayatın devam etmiştir. E, eğitim sırasında işaretle davranışta öğüt verebildiği e, sürece Efendim söze başvurmaz yumuşaklıkla terbiye mümkünse şiddete meyil etmez. Evet bunlar <gülüyor> her bir eğitimci de zaten <gülüyor> olması gereken bir takım hususlar. Ee, bu maddeleri zaten bir vesileyle demin söyledi arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> bazı e, bir soru var. Peygamber efendim şu anda yaşasaydı ona olan seviye bağlamını itaatimizi görmek istiyorsanız şu anda şeyinize olan bağlınıza ve Baksın gibi bir şey var, böyle bir şey var mı? Ne kadar doğru. Peygamber yaşasaydı ona olan sevgi ve itaatinizi vermek istiyorsanız şu anda şeyin. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, esasen <gülüyor> yani soruyu siz de okuyabiliyorsunuz herhalde. <gülüyor> Şimdi normal şeyhe bağlanmak ve şeyhi sevmenin esas hedefi, Şeyh bir vasıta olduğu için peygamber efendimizi sevmeye ve Allah'ı sevmeye götüren bir vasıta olarak kabul edilmesi lazım. Yani esas sevilmesi, itaat edilmesi, uyulması gereken Allah ve Rasulüdür. Şeyhler peygamberin yaşayan örnekleri olması hasebiyle, peygambere götüren bir örnek olması hasebiyle ilk önce onlar Allah'ın salih kulları oldukları için sevilirler. E, Onlar da sevgi çok ileri dereceye çıkınca işte ondan sonra peygamberin ruhaniyetiyle karşılaşma söz konusu olacağından e, artık şeyhten sonra peygamber sevgisi başlayacak demektir. Dolayısıyla doğrudur. Yani ilk önce salih bir Allah'ın salih bir kulu olarak şeyhi sevmek peygamber sevgisine götürecek. Ona bir efendim e, hazırlık yapmak. E, teşkil edecek, bir temrin oluşturacak. Bu manada evet salih bir kulun sevilmesi e, önemlidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de sadıklarla birlikte olunması, onların etrafında toplanılması emredilmiştir. Kün-ü ma e, ayetiyle. Dolayısıyla demek ki salih, zaten biliyorsunuz salih bir kulun sevilmesi ama ondan da genel manada müminlerin birbirini sevmesi söz konusu. Müminlerin birbirini sevmesi söz konusu. Ee, evet bu e, Allah'ın sadık bir kuluna muhabbet daha ileri derecede olunca o zaman oradan e, peygamberin sevgisine geçiş olacak. Oradan da Allah'ı sevmeye geçiş olacak. Bu arkadaşlar tabi burada vakit olmadığı için çok geniş anlatamıyorum. E, fena fiş şey, fena fir rasulü, fena fillah aşamalarından bahsedilir bu eğitim süreçlerinde. Tam da bu konuyu anlatan bir husustur. Şimdi eee alakalı bazı ifadeler var. Bunların arkadaşlar burada yazıyor. Kısaca okursunuz. Efendim talim şeyhi, sohbet şeyhi, efendim tarikat terbiye şeyhi diye. E, ama bizim esas burada kastettiğimiz tarikat terbiye şeyhidir. Yani bir annenin babanın çocuklarını bir öğretmenin öğrencisinin eğitmesi gibi onları eğiten efendim kişi durumundadır şeyler ve o manada arkadaşlar müritlerle ilgilenerler işte tarikat şehirlerin pozisyonu budur şimdi tasavvufta şey olmazsa olmaz olarak tanımlandığı gibi Şeyhe uymak da yine olmazsa olmaz olarak kabul edilir. Yani müritler... Demin soru vardı. İşte o sorunun cevabı şimdi geliyor arkadaşlar. Müritler şeyhine kayıtsız şartsız itaat etmek zorundadır. Şimdi bu yanlış anlaşılıyor ve yanlış değerlendiriliyor. Niye ben <gülüyor> niye ben bir e, kula kayıtsız şartsız itaat edeyim? E, bu nereden çıktı deniyor. Hatta bunu yazan tasavvı kaynakları şöyle bir örnekle de bunu anlatırlar tam anlaşılsın diye. Efendim teneşirde yıkanmakta olan bir ölü yıkayıcısına nasıl teslim olmuşsa tasavvuf yolunda olan kişi de şeyhine öyle teslim olmalıdır deniyor. Ee, şimdi bunu yanlış anlaşılma şöyle oluyor. Ben ona tam teslim olduğumda o benden e, olmayacak herhangi bir şey talep ederse bunu nasıl yerine getireceğim? Yani e, şeriatla, dinle uyuşmayan bağdaşmayan bir takım hususları benden isterse... Ben ona nasıl uyayım deniyor. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. Mürşit durumunda olan kişiler, müritlerinden şeriata aykırı bir şey istemezler, isteyemezler. Yani eğer böyle bir talep varsa onun şeyhliği tartışmalı duruma gelir. Çünkü şeyh olmanın da şartları var. Peki kayıtsız şartsız şeyhe itaat etmek ne anlamına geliyorm geliyor? Şu anlama geliyor. Tasavvuf eğitimiyle alakalı. Tasavvuf eğitiminin gereği olarak müritte ne isterse ona harfiyen uyacak, asla itiraz etmeyecek. Yani sabahleyin efendim senin 5000 defa Allah demeni istiyorum dediğinde ben ben ben 5000 defa yapamam, 3000 kere yaparım demeyecek. Bunu aynen yerine getirmeye çalışacak. Demek ki tasavvuf eğitimiyle ilgili e, hiçbir itiraz söz konusu olmayacak. Ona tam uyacak. Ama tasavvuf eğitiminin dışında diye ki bir fıkıh konusuysa fıkıhtan namazla e, mürit mükellef olduğu gibi şeyhin kendisi de mükelleftir. Ben beş vakit namazı, sen benim müridimsin. Üç vakte düşürdüm. Diyemez. Altı vakte çıkarttım da diyemez. Yani o çünkü fıkhın konusu. Tasavvufun konusu değil. O bakımdan <gülüyor> Bu şeyhe tam uymak demek e, tasavvuf eğitimi ile alakalı konularda tam uymak demektir. Zaten tasavvuf kaynaklarda bu manada bunu söylüyorlar. Şimdi eee yine Kamil Şey, Ekmel Şey gibi tanımlar getiriliyor. Ee, yani bu Kamil Şey, işte müridi kabiliyetine göre eğiten kişi. Ekmel Şey ise onun kabiliyetini geliştirerek yine eğiten kişi anlamında kullanılan tabirler. Ee, efendim başka kullanımlar nedir? İşte hırka Şeyhi, zikir Şeyhi. E, bu tabirlerde var. Hırka biliyorsunuz cübbe manasına kullanılıyor demiştik. Yani bir cübbe giydirene de e, hırka Şeyhi diyorlar. Bunlar aslında mecazidir. Esas şeyh dediğimizde kast edilen evet tarikat şeyhi olarak şeyhi bizzat, müridi bizzat eğiten kişilerdir. Şeyhe aşırı bağlanıp ahirette onları ateşten koruyacağını düşünmeler doğru mudur? Şimdi şeye aşırı bağlanıp derken bu tabi şöyle anlamak lazım sadıklara birlikte olun ayeti çerçevesinde salih sadık kullarla müminler birlikte olurlar onlara onların Allah'ın emri doğrultusunda söylediklerine uyarlar tasavvuf eğitimiyle alakalı söylediklerini tamam yerine getirirler ve onlar sadık kullar oldukları için ayette onların şefaat edeceğini de inanırlar. E, bu ahirette onların korumaları e, manası bu anlama gelir. Yani şefaat, e, Peygamber Efendimizin şefaati, salih mümin kulların, sadıkların şefaatinden e, bahsedilir. Dolayısıyla ahirette bizi e, bize şefaat edecek şeklinde inanç ehl-i sünnet e, inancına uygundur. Evet, şimdi bir de arkadaşlar bu e, işin manevi e, yönü olduğu için, daha doğrusu manevi bir alan olduğu için bu e, tasavvufta bir takım istismarlar da söz konusu, sahte şeylerin ortaya çıkması söz konusu. Bunlara da tasavvufta müteşayih, ehli kal kalşehi veya mustasfif gibi isimler veriliyor. Bu Bunları yine kavram olarak bilin, e, bu tür e, sorularda karşınıza çıkabilir. Şimdi bir de yine bu eğitimle alakalı konulardan, kavramlardan biri de mürit ve salik. Bunu, burada tarif yeni geldi ama daha önceden zorunlu olarak dersin başında bir vesileyle yine söylemiştik. Tasavvuf yoluna giren kişiye mürit deniyor dedik, salik deniyor dedik. E, mürit kendi isteği isteyen demektir. Tasavvuf eğitimi dinde Kemal derecesine ulaşmak isteyenlerin aldığı bir eğitimdir. Dolayısıyla isteyerek o eğitim alınır. E, din adına zorunlu değildir ama dinde Kemal için e, gereklidir. Yani Allah'ı görüyormuş gibi olma açısından tasavvuf eğitimi insanlara çok e, katkı sağlar. İşte bu manada tasavuf eğitimi alan kişiler kendisi istemek durumundadır ki bu eğitimi alsınlar. O yüzden bunlara mürit e, adı verilmiştir. Yine talip tabiri de kullanılır arkadaşlar. Talip yine istekli demek aynı manaya geliyor. Bu, yalnız bu talip tabiri şey içinde geçerli. E, medrese talebesi içinde geçerli. Tasavvuf özgü bir şey değil. Ama tasavvuf içinde kullanılıyor. Yine salik kelimesi kullanılıyor. E, tasavvuf yoluna giren seyrisülük eğitimi alan kişi demektir. Bunlar da yine kavram olarak bilelim. Şimdi burada bir başka husus var arkadaşlar. O da ilk sufilet müridi şey yaparken, tarif ederken iradesi olmayan kişi demişler. Yani el-mürid menna iradetele iradesi olmayan kişi burada demin ki söylediğimiz itaati ifade için bunu söylüyorlar yani tasavvuf yoluna giren kişi tasavvuf tasavvuf konularında şeyhe akıl vermeye kalkmaz itiraz etmediği gibi yorumda da bulunmaz Çünkü o işin ehli uzmanı şeyhtir, şeyhin dediğini yerine getirir kendi iradesini isteğini oraya araya sokmaz denmiş oluyor. Evet şimdi e, bu usta yazılmış arkadaşlar birkaç kitap var. Onları da isimlerini anarak toparlamaya çalışalım. E, Hais el-Muhasibi'nin El-Vesayası, bu Necip Sûr'e verdiğin Adabil Mürid'in, İbn Arabi'nin Risale-i Künhi Ma La Büddelil isim e, isimli eseri. Burada onun en son okuduğum e, Arapça eserin tercümesi var. E, onun kapağını görüyorsunuz. Yine bazı kitaplar bunlar müstakil kitaplar bazı kitaplarda e, ise şey var e, bölümler var açılmış işte Kuşeyiri'nin el isalesinde evvende İbn Rabî'nin pütat mekiyesinde e, bunlar esasen başka konuları anlatıyorlar ama bir de e, şeylerle alakalı e, tasavvuf eğitimiyle alakalı bu aşamalarla alakalı da bilgi verdikleri bölümler açıyorlar Orada da evet, bu bölümleri görüyoruz. Şimdi bir de bir usta var arkadaşlar. intisap mesela kavram olarak bilmemiz gereken intisap veya biat. Bu tasavvuf eğitimi almak isteyen kişi şeyhin huzuruna gidip ona bir söz veriyor. Bağlanıyor ilk önce. Buna intisap diyoruz veya biat tabiri kullanılıyor. Türkçe'de el almak da denir. Yani falanca şeyhten el aldı dediğimizde çünkü bu bir musafaha ile Peygamber Efendimiz musafaha ile bir aldığı için erkeklerden e, mürit de şehine bu manada şehine e, şehin eline alır e, böylece bir bir at gerçekleşir e, ona intisap deniyor burada ne yapar burada yapılan onun sözünden dışarı çıkmayacağına, tasavvuf eğitimiyle ilgili bütün konulara riayet edeceğine söz verir. Üzerinde kul hakkı varsa bunu ödeyeceğini, borçları varsa borçları ödeyeceğini, şimdi yoksa ileride mutlaka ödemesi noktasında söz alır. Günahlarına e, tövbe eder. Çünkü yeni bir sayfa açılmıştır arkadaşlar. E, ve bu e, yeni bir beyaz sayfa üzerinden yeni bir hayat e, teşekkül ediyor. O yüzden günahlarına tövbe edecek. Bir daha o günahlara dönmemek üzere kesin e, niyet e, ortaya koyacak. E, ve böylece e, tasavvuf eğitimini de manevi aşamaları e, alarak devam edecek. Çünkü şimdi evet burada bir soru e, tasavvuf eğitimi olmadan insan güzel ahlak sahibi olamaz mı kendini de bu yönde geliştiremez mi şeye bağlanmak olması olmazlardan mı? Hayır doğru evet, bir defa e kişilerin tasavvuf eğitimi nafilelerden ve mübahlardan oluşuyor demiştik. Nafilelerin nasıl yapılacağı ayetlerde efendim dualar hadislerde e ibadetler açıklanmıştır. Kişiler bunu bu şekilde yapabilirler. Yani müferit olarak her bir müminin dinde kemal için gayreti ölçüsünde manevi merhaleleri aşması söz konusudur. Bu kapı herkesin açıktır. Peki şeyhe bağlanmakla elde edilen ne? Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu hususta tecrübesi olan, manevi tecrübesi olan, bu eğitimi almış olan bir kimseden bizzat onun tecrübesini kendi düzenize geçirmek suretiyle bir belli bir disiplin içerisinde bundan yararlanmak, anlamına geliyor. Yani işte siz şimdi diyelim ki kendiniz okuyarak ilahiyat eğitimi kitaplardan öğrenebilirdiniz. Ama belli hocalar birazcık tab tabi siz uzaktan yapıyorsunuz ama gelen, e, derse gelen talebeler noktasından birazcık daha avantajlı olan o hocaların tecrübesinden istifade etmek, belli bir dismin içerisinde bu eğitimi almak gibi bir şeydir. E, tasavvuf eğitimi. Tabi Orada manevi bir nüfuzla söz konusu olduğu için şehirlerin o manevi etkisinden de e, istifade e, söz konusudur. Yani tasavvufiyetin böyle bir şeyidir. Yoksa e, bu herkes bu manada e, manevi aşamaları, e, manevi dereceleri e, aşabilir, geçebilir. E, Elbette ki nefis ve şeytanın hilelerine kanmasın. Ama o tabi tek başına çok zor olduğu için tasavvuf burada bir tasavvuf... E, eğitim mektebi burada bir avantaj oluşturuyor. Böyle bir e, kolaylığı var. Bir şeye bir kere biat edip ardından gereklerine dahi bir şey yapmamış olmak, dine müslahımı getirir mi? Şimdi arkadaşlar tasavvufi manada bir noksanlık oluşturur. Yani hedefe ulaşma noktasından e, geri kalır. Dini manada sorumluluk oluşturması için dinin temel farzlarını e, ihmal ettiğinde bu olur. Dolayısıyla yani namazında abdestinde bir kusur yaptığında dinen sorumlu olur. Tasavvufun edeblerin yerine getirmemek dinde kemalde noksanlık oluşturur. Dinde kemal noktasına ulaşma açısından gecikmeyi beraberinde getirir. Yani Allah'a görüyormuş gibi kul olma haline ulaşmakta kusur olur. Böyle anlamak lazım. Dinden sorumlu olmak, yarın ahirette hesap verir durumda olmak demek, şeriatın temel farzlarını ihmal etmek anlamına geliyor. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Evet arkadaşlar, demek ki burada bir şey daha, demin bunu zaten açıklamıştık, Şeyhi olmayan şeyi olmayan şey şeytandır sözü. Bunun ne manaya geldiğini öğrendiniz. Bu Müslümanların geneli için söylenmiş bir söz değildir. Tasavvuf yolunda olan ya da olmak isteyen kişiler için söylenmiş bir sözdür. Yani tasavvuf eğitimi şeysiz alınmaz. Yoksa sizi şey, şeytan kesinlikle aldatır demeye çalışılmış oluyor. Tasavvuf eğitimi için tavsiye edilen yaş aralığı var mı? Şimdi tasavvuf eğitimi arkadaşlar eskiden tasavvuf eğitimi insanların çoğu zamanı aldığı için mutlaka genç yaşta bir dini eğitim alması da isteniyordu. Ama belli bir yaşı yok. Dolayısıyla her yaşta tasavvuf eğitimi alınır. Evet arkadaşlar bir sonraki dersin zamanı geliyor. Vakit dolmak üzere. Sorularınızı biraz daha sonraki derslere de saklayabilirsiniz. Yani bu, bu sorulara da cevap e, verebiliriz bir sonraki e, hafta. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.